Toplumsal ekolojiye dönüş. Toplumsal sistem krizi ile birlikte gittikçe derinleşen ekolojik krizin kökenlerini uygarlığın başlangıcında aramak en gerçekçi yoldur. Toplum içinde tahakkümden kaynaklanan insana yabancılaşma geliştikçe doğayla yabancılaşmayı da beraberinde getirdiği ikisinin bir iç içeliği yaşadıkları bilinmelidir. Toplum özünde ekolojik bir olgudur. Ekoloji ile kastedilen ise Toplum oluşumunun dayandığı fiziki ve biyolojik doğadır. Dünya gezegeninin fiziki oluşumuyla biyolojik oluşumu arasındaki ilişki her geçen gün daha da çok aydınlanmaktadır. Bu bilimin en çok başarılı olduğu alanlardan biridir. Yaşamın suda başlaması, oradan karaya yayılması, ilkel bitki ve hayvan türlerinden sınır konulmakta zorluk çekilen bir çeşitlenmenin gelişmesi bilimsel olarak çözümlenebilmektedir. İnsan türünün dayanabileceği fiziki ve biyolojik çevre bu gelişmelerle bağlantılı olarak ortaya konulmaktadır. Bağlantı varsayımlarından birisi, insan türünün genelde canlılar, özelde hayvanlar alemindeki evrim zincirinin en son halkası olduğuna ilişkindir. Bundan çıkarılabilecek en başta gelen sonuç, insan türünün rastgele yaşayamayacağı, evrim zincirinin gereklerine bağlı kaldıkça kendini idame ettirebileceği gerçeğidir. Dayandığı evrim halkalarını tahrip etmesi halinde biyolojik bütünün kaybolması ve bundan dolayı da türün kendini sürdürememe tehlikesiyle karşılaşması kaçınılmazdır. Doğadaki evrim bütünselliğinin sanıldığından daha fazla türlerin karşılıklı bağlılığına dayandığı bilimce iyice tespit edilmiştir. Karşılıklı bağlılık yitirildikçe evrim halkalarında büyük kopuşların olacağı, bundan da çok sayıda, Türün devam sorununun ortaya çıkacağıdır. Bu bilimsel gerçeklik karşısında... ...uygarlığın yarattığı sorun... ...eğer tedbir alınmazsa... ...çoktan cehenneme kapıyı araladığıdır. Uygarlığın sorunu doğurmasının en temel nedeni... ...dayandığı zorbalık ve cehalet... ...daha doğrusu yalancı olma zorunluluğu gerçeğidir. Hierarşi ve devlet oluşurken... ...sadece baskıya zora dayanmakla... ...varlıklarını kalıcı kılamazlar... Olup bitenin gerçek hikayesini gizlemek için riyakarlık, yalan kaçınılmazdır. İktidar hakimiyeti zihinsel hakimiyeti gerektirir. Zihinsellik ise gerçek dışılığı geçerli kıldığı sürece iktidarı güvenceye alabilir. İktidarın kaba güç yönü her zaman ince güç yönü olarak zihnin bu türünü canlı ve egemen kılacaktır. Zihniyetin bu tarz oluşumu doğada yabancılaşmanın da temelini oluşturmaktadır. Toplumu var eden komünal bağı inkar ettikçe ve yerine bir sapma olarak gelişen hiyerarşik ve devlet güçlerini esas aldıkça zihniyet durumu doğayla yaşam arasındaki bağın unutulmasına, önemsiz kılınmasına açık hale gelecektir. Uygarlığın dayandığı bu zemin üzerindeki her yükseliş daha fazla doğadan kopma, çevreyi tahrip olarak yansı Uygarlık güçlerinin gözü artık doğal zorunlulukları görmeyecektir ne de olsa onlara besleyen alt tabaka, onlara her şeyi hazır sunmaktadır. Kutsal kitaplardaki tanrısallık, cennet ütopyaları, ilk uygarlık güçleri olan Sümerlerin mitolojileri olarak bu gerçeklik üzerinde uydurulmuştur. Temel zihniyet kalıpları olarak çocukluk çağındaki insan zihniyetine kazılmıştır. Tanrı, cennet, soyut doğa varlıklarıdır. Daha doğrusu gerçek doğanın yerine, ...iktidarın yükselen güçlerinin... ...sahte dünya tasarımlarıdır. Özü de şudur... ...tanrılaşan biz... ...cennette yaşarız. İkinci versiyon... ...tanrı gölgesi sultanlar... ...cennetteki gibi yaşar. Üçüncü versiyon... ...sömüren insan cennet misali yaşar. Topluma egemen zihniyet kalıpları olarak... ...tanrısal yüce gerçekler biçiminde sunulan... ...bu anlayışlar artık... ...doğu anayı unutacaklardır. Daha da ileri giderek... Vahşi doğa, kör doğa, boyun eğdirilmesi gereken doğa varsayımlarıyla doğayla ilişkiyi büyük bir yabancılaşmaya iteceklerdir. İktidar gücünün zorbalık ve yalan ürünü olan bu birikimleriyle antidoğasal bir yaşamı mümkün kılması ekolojik sorunların temelidir. Yaşamdaki doğanın rolünü inkar ettikçe, bunun yerine sahte dinsel figürler, yaratanlar yerleştirdikçe doğaya kör güç denebilecektir. Bu zihniyetin özellikle günümüze kadarki etkinliği bilimsel zihniyetin gelişmemesinin de temel nedenidir. Bilimsel zihniyet ancak doğal güçlerin doğru objektif tanınmasıyla gelişebilir. Her şeyi Tanrı'ya, cinlere havale eden bir inanç sistemi, doğa gibi harika bir örüntüye asla anlam veremeyecektir. Tüm fiziki ve biyolojik doğanın soyut bir kavram olarak Tanrıca yaratıldığında ısrar ederek... ...bilimsellikten sıyrılacaktır. Çok iyi gördük ki... ...bu soyut tanrı... ...yükselen ilk sömürücü tabakanın... ...kendini meşrulaştırmaya ilişkin... ...bir zihniyet yaratımıdır. Tehlikesiz sadece... ...kul kölelerini kendilerine bağlamakla... ...sınırlı kalmaması... ...gerçeklikten koparmasıdır. İnsan zihninin... ...doğru doğa bağını kesiyor, yabancılaştırıyor. Eskinin doğa anası... ...yerini zalim doğaya bırakıyor hem de gerçek zalimler tarafından. Bu zihniyetin tarih içindeki duraklarını gözlemlediğimizde dehşete kapılmamak elde değil. Roma İmparatorluğunda yırtıcı hayvan-insan karşılaştırmaları bunun ürünüdür. Tüm bitki ve hayvanlar dünyasından giderek ilgiyi koparmaya, karanlıklaştırmaya giderken bunun iktidar gücünün bu zalim uygulamalarıyla bağı vardır. Daha doğrusu İnsanla hayvanı böylesine birbirine kırdırmak, özünde doğadan yabancılaşmayı simgelemektedir. Ortaçağ feodalizminde yer artık bir an önce terk edilmesi gereken bir handır. Hatta insanı kendine bağlayan, günaha sokan kirli bir mekandır. Tanrı'nın yüceliği karşısında doğa ne olabilir ki? Bir an önce doğayı, dünyayı terk etmek mümince bir hedef olmuştur. Fakat üst tabakada ise cennetvari yaşam bin bir cümbüşle devam edecektir. Büyük zihniyet sapkınlığı derken bu pasifikasyonu çarpıtmayı kastediyoruz. Orta Doğu toplumlarının geriliğinin temelinde binlerce yıllık bu zihniyet sapkınlığı yatmaktadır. Rönesans sözünde doğayla kopan zihniyet bağının yeniden kurulmasıdır. Rönesans zihniyet devrimini doğanın canlılığı, üretkenliği... Kutsallığı üzerinde geliştirdi. Ne varsa doğada var inancını esas aldı. Sanatla doğanın güzelliklerini daha iyi yansıttı. İlimsel yaklaşımla doğa sınırlarının kapısını araladı. İnsanı temel alarak tüm gerçekliğiyle tanınmasını bilim ve sanatın görevlerinden saydı. Yeni çağ bu zihniyet değişikliği doğurdu. Sanıldığının aksine kapitalist toplum bu sürecin doğal sonucu olmayıp saptırıcı ve geriletici bir rol oynadı. Geliştirilen insan sömürü yöntemlerini doğanın istismarıyla birlikte yürüttü. İnsana hakimiyet, doğaya hakimiyetle bütünleşti. Tarihte doğa üzerine en yoğun saldırıyı başlattı. Doğanın hiçbir kutsallığını, canlılığını, dengesini düşünmeden istismar edilmesini devrimci rolü olarak kavradı. Daha önceki zihniyetlerde çarpık da olsa Yereden kutsallığı tümüyle dışladı Hiçbir korku ve endişe duymadan Doğa üzerinde tasarrufta bulunmayı hak belledi Sonuçta toplumsal krizle çevre krizi birleşti Sistemin özü nasıl toplumsal krizi kaos aralığına taşıdıysa Çevrenin yaşadığı felaketlerde Yaşam için SOS tehlikesi vermeye başladı Kanser gibi büyüyen kentler Kirlenen hava Delinen ozon tabakası, hayvan ve bitki türlerinde ivmeli azalış, orman tahribi, akarsu kirliliği, her tarafta çöp dağları, kirli atıklarla bulanmamış suyun kalmaması, anormal nüfus artışı, artık doğayı da kaosla birlikte isyana yöneltti. Gezegenimizin ne kadar kent, insan, fabrika, ulaşım aracı, sentetik madde, kirli hava ve su kaldıracağı hesaplanmadan azami karın peşinde gözü kara bir gidiş vardır bu olumsuz gelişmeler bir kader değildir bilim ve tekniğin iktidarın elinde dengesiz kullanımının sonucudur süreçten bilim ve tekniği sorumlu tutmak yanlıştır bilim ve teknik kendi başına rol oynamaz toplumun sistem güçlerinin niteliğine göre rollerini oynarlar doğayı batırdıkları gibi daha da iyileştirebilirler sorun tamamen toplumsaldır Bilim ve teknik düzeyi ile insanların ezici çoğunluğunun yaşam standartları arasında büyük bir çelişki vardır. Tamamen bilim ve tekniğe hükmeden bir azınlığın çıkarlarından ötürü bu durum doğmaktadır. Demokratik, özgürlükçü toplum sisteminde bilim ve tekniğin oynayacağı rol ekolojiktir. Ekolojinin kendisi de bir bilimdir. Toplumun çevreyle ilişkisini inceleyen bir bilim. Yeni olmasına rağmen... Gittikçe tüm bilimlerle iç içe toplumla doğa çelişkisinin aşılmasını sağlamada önce rol oynayacaktır. Sınırlı olarak gelişen çevre bilinci ekolojiyle devrimsel bir sıçrama yapacaktır. İlkel komünal toplumda doğayla bağ, çocukla ana bağı gibiydi. Doğayı canlı olarak algılıyor. Ona karşı olmamak, ondan ceza almamak dinin temel kuralı haline getirilmiştir. Doğa dini ilkel komünal toplumun dinidir. ...toplumun oluşumunda doğal bir anormallik ve çelişki yoktur. Felsefenin kendisi insanı, kendi farkına varan doğa olarak tanımlar. İnsan özünde en gelişmiş doğa parçasıdır. Bu en gelişmiş doğa parçasını doğayla çeliştiren... ...toplumsal sistemin doğa dışılığı, anormalliği böylelikle ortaya çıkmaktadır. Doğayla adeta bir bayram coşkusuyla. Bayramlar zaten doğayla, coşkun verimli birliğin yansımasıdır... ...bütünleşen insanı doğanın başına bela haline getirmek... ...herhalde o toplumsal sistemin ne kadar belalı olduğunu kanıtlar. Doğal çevreyle bütünlük sadece ekonomik, sosyal içerikli değildir. Felsefi olarak da doğa kavranması vazgeçilmez bir tutkudur. Aslında bu karşılıklıdır. Doğa, insanlaşarak büyük merakını, yaratım gücünü kanıtlarken... ...insan da doğayı... Sümerlerin özgürlüğü anaya dönüş olarak anlamaları düşündürücüdür... ...kavrayarak kendi farkına varmaktadır. İkisi arasında aşık, aşık olunan ilişkisi vardır. Bu büyük bir aşk serüvenidir. Bozmak, ayırmak herhalde dini tabirle en büyük günahtır. Çünkü ondan daha değerli bir anlam gücü yaratılamaz. Konuyla ilintililik anlamında... ...kadın kanamasını doğayla hem ayrı düşüşün... ...hem de ondan gelişin bir işareti olarak yorumlamamızın çarpıcı anlamı... ...bir kez daha kendini hissettiriyor. Kadının doğallığı doğaya yakınlığından ileri gelmektedir. Sırlı çekiciliği de anlamını bu gerçeklikte bulur. Doğayla bütünleştirmeyen hiçbir toplum sisteminin rasyonelliği, ahlakiliği savunulamaz. Doğal çevreyle en çok çeliştiren sistemin... ...rasyonalite ve ahlaki olarak da aşılması bu nedenledir. Kapitalist toplum sisteminin yaşadığı kaosla... ...çevre felaketi arasındaki bu ilişki... ...bu kısa tanımlamadan da anlaşıldığı gibi diyalektiktir. Ancak sistemden çıkış... ...doğayla olan köklü çelişkileri aştırabilir. Yalnız başına çevrecilik hareketleriyle... ...çözümleyici olunamayacağı... ...çelişkinin karakterinden ileri gelmektedir. Diğer yandan ekolojik bir toplum... Ahlaki dönüşüm de gerektirir. Kapitalizmin anti-ahlakiliği ancak ekolojik yaklaşımla aşılabilir. Ahlak, vicdan ilişkisi, empatik ve sempatik bir ruhsallığı gerektirir. Bu ise yetkin bir ekolojik donanımla anlam bulduğunda değer taşır. Ekoloji doğayla dostluktur, doğal dine inanıştır. Bu yönüyle doğal organik toplumda Yeniden ve uyanmış bilinçle bütünleşmeyi ifade eder. Ekolojik yaşamın pratik sorunları da günceldir. Doğal çevre felaketlerini durdurmak için kurulmuş çok sayıda örgütlenmeyi derinleştirmek, demokratik toplumun ayrılmaz bir parçası kılmak, yine feminist ve özgürlükçü kadın hareketiyle dayanışma içinde olmak, eylemlilik görevleridir. Çevreye ilişkin bilinçlenme ve örgütlenmeyi yoğunlaştırmak, demokratikleşmenin, en temel faaliyetlerinden birisidir bir dönemlerin yoğun sınıf ve ulus bilinci gibi yoğun demokrasi ve çevre bilinci kampanyalarını düzenlemek durumundayız hayvan haklarından tutalım ormanları korumaya ve hızla doğayı yeniden ormanlaştırmaya doğru bir eylemlilik toplumsal eylemliliğin vazgeçilmez bir parçası olmalıdır biyolojik duyarlılığı olmayanın toplumsal duyarlılığı sakattır gerçek ve anlamlı olan duyarlılık İkisi arasındaki bağı görmekten geçer. Önümüzdeki dönemler çıplak hale getirilmiş doğanın büyük bir orman ve diğer bitki örtüsüne ve hayvanlarına kavuşması için verilmesi gereken büyük mücadelelere tanık olacaktır. Tanık olmalıdır. Adeta ormanlaştırma şansını vermek gerekecektir. En büyük yurtseverlik ağaçlandırmak ve ormanlaştırmaktan geçer sloganı herhalde en değerli sloganlardan biri olacaktır. Hayvanları sevip korumayanın insanları koruyup sevemeyeceği daha iyi anlaşılacaktır. Hayvan ve bitkilerin insana emanet olduğu kavrandıkça insanın değeri bir kat daha artacaktır. Ekolojik bilinçten yoksun bir toplumsal bilinçlilik, real sosyalizm olgusunda da görüldüğü gibi çözülmek ve yozlaşmaktan kurtulamaz. Ekolojik bilinç temel bir ideolojik bir bilinçtir felsefeyle ahlakın sınırları arasındaki köprü gibidir. Çağdaş krizden kurtarıcı politika ancak ekolojik olduğunda doğru bir toplumsal sistemliliğe götürebilir. Kadın özgürlük probleminde olduğu gibi ekolojik sorunların çözümünde de bu denli gecikmiş ve yanlışlıklarla dolu yaşamın altında ataerkil devletçi iktidar anlayışının temel bir rolü vardır. Ekolojiyi ve feminizmi geliştirdikçe ataerkil devletçi sistemin ...tüm dengeleri bozulmaktadır. Gerçek bir demokrasi ve sosyalizm mücadelesi... ...ancak kadın özgürlüğü ve çevrenin kurtuluşu amaçlandığında... ...bütünlük kazanabilir. Ancak böylesine bütünleşmiş bir yeni toplumsal sistem mücadelesi... ...güncel kaostan çıkışın en anlamlı biçimlerinden biri olabilir. Kapitalist sistem küreselciliği... ...1989'da real sosyalist sistemin... ...iç nedenlerle çözülmesiyle birlikte... Üçüncü büyük kriz kaos sürecine iyice girmiş durumdadır. Sistem, ABD öncülüğünde bir kaos imparatorluğuyla iktidarını sürdürmeye çalışmaktadır. ABD'nin kaos imparatorluğu, Roma imparatorluğunun çözülüş sürecine benzer bir durumu yaşamaktadır. Fakat kapitalist sistemin iyice bilinmesi gereken tüm farklılıklarıyla... ABD'nin hegemonyasından çekinen Avrupa Birliği ülkeleri sınırlı bir insan hakları ve demokrasi argümanıyla direnç tutturmaya, geleneksel cumhuriyet ve demokrasilerini, ulusal devletlerini korumaya çalışmaktadır. Kapitalist küreselciliğe ulus devletin engel konumu Avrupa Birliği'ni ulus ötesi zayıf bir siyasi birlik halinde tutmaya zorlamaktadır. Pasifik'te güçlenen Çin ve Japonya öncülüğünde üçüncü bir küresel odağın tutturulması yakın süreçte pek olası gözükmemektedir. Bu tip ülkelere Rusya, Brezilya ve buna benzer de katılarak daha çok ulus devletlerini korumayı esas almak durumundadırlar. Dünyanın diğer çok sayıdaki ülke, ulus ve devlet grupları 1945'ler sonrası ABD-Sovyetler dengesine dayalı ulus devlet modellerini yaşatmada büyük zorluklar çekerken, daha çok ABD'nin kaos imparatorluğu çerçevesinde küçülerek, daralarak, kısmen veya tamamen parçalanarak yeniden yapılanmayla karşı karşıyadır. Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkaslar başta olmak üzere birçok bölge bu süreci yoğun yaşamaktadır. Bir anlamda 3. Küresel Savaş da diyebileceğimiz kaos imparatorluğu, sadece askeri ve siyasi yöntemlerle yönetilmemektedir. Ondan daha yoğun ve belirleyici olarak küresel ekonomik şirketler ve medyatik kuruluşlarla yönetilmektedir. Dünya çapında ekonomik ve medyatik şirketler toplumları midesel ve zihinsel açlık içinde tutarak diledikleri gibi yönlendirmekte ve kullanmakta zorluk çekmemektedir. Bilimsel, teknolojik egemenliklerini de devreye sokarak kapitalist toplum sistemini kaostan ya daha çok güçlendirerek bu olmazsa az hasarla ya da yeniden yapılandırmalarla kurtarmaya çalışmaktadır. Kaosta sistemin yönlendirilmesi, korunması ve kısmi değişimlerle sürdürülmesi eski dönem yaklaşım ve yöntemleriyle olmaz. ABD'nin yöneldiği yeni stratejik ve taktik yaklaşım ve uygulamaları kaos sürecinin özellikleriyle değerlendirilmek daha da gerçekçi olacaktır. Buna karşılık halkların tarih boyunca sergiledikleri daha çok komünal ve demokratik duruş tarzı kendini kaosu aşabilecek teorik ve taktik yenilemelerle güçlendirmek durumundadır. Eski dönemlerin real sosyalizmini doğuran sol anlayışlarla daha yakın dönemlerdeki yeni sol ekoloji ve feminist hareketleri ve Porto Alegre toplantıları kaosu kavrayıp aşacak yetenekten uzaktırlar. Bu hareketleri de yatsımadan presel bir demokratik cinsiyet özgürlüğü ve ekolojik toplum için genel teorik perspektiflerle yerel özgün taktikler üzerinde yoğun bir tartışma ve çözüm tarzlarına şiddetle ihtiyaç vardır. Bunu yaparken eskinin ya devletleri yıkarak ya da ele geçirerek iktidar ve çözüm olmaya odaklı teorik ve taktik yaklaşımlarına elveda demek temel koşullardan başta gelenidir. Devlet odaklı, zihniyet ve kurtuluşçu, kalkınmacı yöntemler terk edilmedikçe, real sosyalizm olayında da görüldüğü gibi kapitalist sisteme en kötüsünden hizmet edilmekten kurtuluş olmayacaktır. Yine eskinin ülke, ulus, sınıf ve din biçimindeki genelleştirici, soyut, ideolojik yana ağır basan kavramlar temelinde devlet, sosyalizm, ulus, vatanın ve dinin kurtuluşu gibi slogan ve programlarla kitleler ayaklandırılarak, savaşlar düzenlenerek halkların gerçek özgürlük ve eşitlik taleplerine yanıt verilemez. Verilse bile sonuçta kapitalist sistem içinde erimekten ve onu daha da güçlendirmekten öteye bir rol oynayamaz. Her şey küresel kapitalizmin yeni aşamasında halklar ve onu teşkil eden tüm grupların öz kimliklerine ve kültürüne dayalı bilinç ve iradelerini ortaya çıkarıp yerel ve ulus ötesi çözümleri araştırmak, ...örgütlemek ve eyleme geçirmekten geçer. Yerel yönetimlerin temel organları olarak... ...demokratik belediyecilik hareketinden... ...köy ve mahalle komünlüğüne... ...kooperatiflerden geniş sivil toplum örgütlenmelerine... ...insan haklarından çocuk hayvan haklarına... ...kadın özgürlüğünden ekolojik ve gençliğin... ...öncü örgütlenmesine kadar... ...geniş bir toplumsal ağ halindeki... ...demokratik toplum örgütlenmesini geliştirmek... ...vazgeçilmezdir. Bu tip demokratik toplumun ideolojik, teorik ve yönetsel koordinatörü olarak demokratik siyaset odaklı siyasi partilerin oluşturması da hayatidir. Demokratik parti ve ittifaklar geliştirilmeden demokratik toplumun oluşturulması beyhudedir. Demokratik toplum ve siyaset odaklarının en üst ifadesi olarak halk kongreleriyle taçlanma her halk grubu için kaçınılmaz temel bir görevdir. Devlet alternatifi olmayan ama ona teslimiyeti de reddeden, gerektiğinde ilkeli bir uzlaşmaya açık halk kongreleri günümüzün kaosuna aşarken temel alınması gereken demokratik organların başında gelmektedir. Halk kongreleri esas olarak demokratik toplumun siyasi öz savunma, yasal, sosyal, ahlaki, ekonomik, bilimsel ve sanatsal ihtiyaçlarına uygun kurum, kural ve denetim görevlerini yerine getirmekle işlevsel kılınabilir. Halkların temel sloganları özgür ulus ve vatan, demokrasinin en kapsamlı uygulanmasından geçen sosyalizm, yani hukuki olmayan eşitsizlerin eşitsizliğine dayanan bir eşitlik anlayışı, dinsel inançlara özgürlük ve devlet olmayan demokratik kongreler olarak sıralanabilir. Küresel kapitalizmin elindeki dev ekonomik, askeri ve bilimsel imkanlar göz önünde bulundurularak, demokratik her tür yasal eylemlilik, Yasalar eşit uygulanmadığında ve zor balık rejimi esas alındığında örgütlü ayaklanmalar ve öz savunmaya dayalı gerilla savaşları karşı koyma yöntemleri olarak değerlendirilebilir. Kapitalist toplum ahlakın yatsınması temelinde oluştuğundan demokratik, cinsiyet özgürlüklü ve ekolojik toplumu inşa ederken teorik, etik ve pratik ahlak olarak hareket etmek vazgeçilmez bir ilke ve tutumdur. Kaos toplumunu aşarken bilim ve sanat en çok dayanacağımız zihniyet temelleridir. Üniversitelerden ilkokullara kadar dayatılan resmi eğitimler öz ve biçim olarak bireye, topluma ve çevreye yabancılaşmış, devlet ve hiyerarşi güdümlü insan oluşturmayı esas aldığından bu tip eğitim ve öğretim tuzaklarını ve aldatmacalarını aşıp insanı ve toplumu tarihsel gerçekleriyle tanıştıran, anı, Özgür kılarak geleceğe taşıyan yeni bir bilim ve sanat anlayışı, paradigması, öncelikli olarak ve bir zihniyet devrimi esprisi içinde özümsenip yaşamsal kılınmalıdır. Yeni tip sosyal bilim akademileri, okulları, ihtiyaçlar ölçüsünde yaygınlaştırılmalıdır. Kapitalizmin küresel kaos imparatorluğuna karşı bu temelde halkların küresel demokratik uygarlığına yönelmek, geçmiş direnme geleneklerine saygı kadar... ...geleceğin her zamankinden daha demokratik, özgür ve eşit dünyasına götürebilir.